Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey Merhabalar. Merhaba Ali Merhaba, Bey Merhaba Günaydın kardeş. Merhaba Günaydın abi. Evet. Gene son derece yoğun baş döndürücü. Yoğunlukta geçen haftalar, hafta sonlarından sonra yenisine girdik haftanın değerlendirilmesine. Biz iç politikada, yani iç görüşmelerle başlayalım isterseniz değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özel'in görüşmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel'in Beştepe'de gerçekleşen görüşmesinden başlayalım. Öncelikle... E Hıdrellez bugün. Dinleyicilerimizin Hıdrellez sevinçini de kutlayalım. Gerçi yazıgini ve ismi mahvettiğimiz bir dönemde Hıdrellez'i baharı kutlamak ne kadar anlamlı doğrusu bilemiyorum. Yaz mı tutmak lazım, kutlamak mı lazım? Ama bugün Hıdrellez. Bugün yazını tuttuğumuz bir günün de yıldönümü. Bir anlamda 68 kuşağının Sevgi esimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan idamların da 54. yılı. Ee, üç filanı da Bahar'ı da direliliğine selamlıyorum. Ee, bir de bu bugün Çetin Altan'ı anmak istiyorum. Ee, neden anlıyorum? Ee, birazdan anlatacaklarım e, Usta Gertli'nin köşesinin adına uygun düşüyor. Çünkü Çetin Altan'ın yıllarca şeytanın gör dediği başlıklı bir köşe yazısı. Köşesi vardı. Köşesi, Bugün evet. e, anlatacaklarım biraz da ustanın köşesinin e, adına uygun düşüyordu. Onun için onu da selamlayalım. Şimdi e, Özer Erdoğan görüşmesi geçen hafta görüşme olmadan e, iki gün önceydi programımız. E, Konuşmuştuk, başlamıştık. E, bir yönüne değinmek, muhtemel bir yönüne değinmek istiyorum. E, şimdi bu görüşmenin ardından... E, İki tarafta resmi açıklama yapmadı. Böyle bir takım sızan bilgilerle yetiniyoruz. Öncelikle boş koltuk meselesi. Sonra ne yenildi, ne içildi, ikramlar, hediyeler miydi? Mesir mağazını, bal takası olmuş. Ondan sonra özel görüşmeye giderken dile getirdiği çok fazla konu vardı. Bunlara ne şekilde bir tepki aldı? Mutabakat sağlanan konu oldu mu? Ya da muhtemel sağlanabilecek Bunlar hakkında e, ayrıntılı bilgi gelmedi, sızdı bilgiler. Sadece e, bir iade ziyaret, bir yumuşama kelimeleri de zikredildi. Yani doğru dürüst, resmi açıklamaları e, görmedik. E, yumuşama nerelerde oldu, hangi alanlarda oldu, bahar havası nerede esneşiyor, hukuk devleti e, alanı da mı, nerede bunları bilmiyoruz. Bana ee, yine açık radyo yıllar önce e, yaptığımız programları diyor. Örneğin Erdoğan Büyük Anıt görüşmesi vardı. Yaşar Büyük Anıt. 7 in, Nisan 2007'deki E-Muhtaradan sonra 4 saat görüşmüşlerdi. Karılarımıza bile söylemeyeceğiz demişlerdi. Ee, buna benden görüşme dış politikada Erdoğan Putin görüşmüş oldu. Hiçbir açıklama yapılmamıştı yıllar önce o da. Ee, şimdi, dolayısıyla neden bu sessizlik ya da kılıntılarla neden... Basın veriliyor. Bunun nedenini araştırmak da fayda var. Onu da son günlerin gelişmeleriyle istibatlandırarak bakmakta fayda var. Bu son günlerde bizde yani o kadar yoğun bir gündem değinme fırsatım olmadı benim de. Türkiye ile Irak arasında geçtiğimiz hafta 24 bin saniye günleri de sanıyorum muazzam bir mutabakat anlaşması imzalandı. İşte 26 dosyada oldu bu anlaşma. Bu anlaşma kalkınma yolu projesi. Yeni bir yol daha yani yollarımızda, etrafımızda, bölgemizde bir de bu yol anlaşması eklendi. Tedarik ve ulaştırma anlamında imzalar atıldı. 1200 km'lik bir yol. Erdoğan 12 yıl sonra geniş bir heyetle Bağdat'a ziyaret etti. Burada işte 26 başlıkta mutabakat imzalandı. 2012'deki en son ziyareti bu başlıkların en önemlilerinden bir tanesi işte Fırat ve Dicle Suları Tertlik Yumurtalık Bora Attı ve de bu kalkınma Yolu Projesi ama e, bulmaları içindirip bir kenara bırakalım bu başlıkların dışında bir tane de bir başlık var ki e, PKK e, Irak Devleti tarafından e, yasaklı örgüt ilan edildi aylardır zaten bu görüşmeler sürüyordu Erdoğan'ın ziyareti öncesinde MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı Dışişleri Bakanı aylardır devam eden Irak görüşmeler vardı bu süre içerisinde de işte bizim istediğimiz Türkiye Devleti'nin iktidarın PKK'nın terör örgütü olarak Irak Devleti'nde ilan edilmesiydi ama terör ilan etmediler ama bizim ee, işte Genel Kurubay Başkanı'nın deyimiyle e, ilk defa e, terör örgütü demesi verdi, yasaklı örgüt e, demeleri yeterli oldu Türkiye için. Ve bu güvenlik sirvesinden sonra işbirliği kapsamı açıklandı. İşbirliği Irak devletiyle e, iki silahlı kuvvetler ortak harekat merkezi kuracaklar. Bu merkez sayesinde Irak toplantılarında PKK faaliyetleri sonlandırılacak. Hem Erdoğan hem Güler hem diğerlerinin açıklamaları aylardır devam ediyordu. Türkiye Irak Sınayı'nda 30 ila 40 kilometrelik güvenli bir hat oluşturması konusunda e, de burada da PKK'nın varlığının ortadan kaldırılması hedeflendi. Bu da mutabakat zabıtlarına girdi. E, şimdi burada e, zaman zaman yani kaç ay öncesine itibaren Erdoğan çeşitli açıklamalar yaptı. 2024 yazında şaka ilişkin kapsamlı bir askeri adımın atılacağını ve 2019 yılında başlayan hençekilit operasyonunda tamamlanacağını aslında. Bu harekatlar tarihine birazdan değineceğim ama işte şeytanın görmediği benim sorum şu. Erdoğan özel buluşmasında görüşler konular içinde Irak için düşünülen harekat var mıydı? Yaz yaklaştı. Bir ay sonra yaz. Yani şimdi bugün müdüreller yani bir harekat söz konusu olacağını bizzat Cumhurbaşkanı, genel başkanı ve üst düzey yetkililer söylüyorlar ve belli ki zaten Türkiye orada sürekli bulunuyor ama bu harekatın derinliği 30 ila 40 kilometrelik bir hattın temizlenmesi. Dolayısıyla Erdoğan bunu Erdoğan işte bir harekat düzenleneceğini Buna harekat mı savaş mı demek bilemiyorum. aynı zamanda özellikle Sözcü dersindeki geçen hafta o demecinde e, bahsetmiştik. Şu anda Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'de muhalefet görevimizi yaparız ama yurt dışına gittiğimizde Türkiye Partisi'niz dedi. Bunu bir bilhassa yaptı. Şimdi bu iki açıklamayı yan yana koyayım. Yani bir e, önümüzdeki günlerde ya da aylarda bence günlerde bir e, yeni bir e, harekatın ne, sınırımızda başlayacağını Cumhurbaşkanı söylüyor. Ve ana muhalefet üzerinde bir dışarıdaki işlerde Türkiye Partisi'yi diyor. Dolayısıyla bu görüşmenin içeriminde bu var mı bir de CHP adına yeni milletvekili olan ve bu konularda bölgeyi de bilen büyük açılamakların katılması da bir tamamlayıcı unsur olarak da burada düşünülebilir doğrusu. Dolayısıyla pompulan Bahar Ovası bir bahar harekatının nedeniyle mi? Yani ee, bu, bu nedenle bu, bu da gündem maddelerinden bir tanesi mi? Konusundan meselelerin başında gelen konusullardan bir tanesi de bu muydu? Ee, ve bu konu e, bu görüşmede gündeme geldi mi? Şeytan'ın gör dediği e, ben kastım bu. Şimdi e, hemen ardından yani bu açıklama yapılmaması zaten e, teyzeci bir durum. E, 12 yıl sonra muhalefet ettiği gece, e, bildiğim kadarıyla en son muhalefet lideri olarak Baykal'la e, görüşme e, olduydu. Sonra da 15 Temmuz'dan sonra Kılıçdaroğlu da saraya gitmişti. Böyle bir görüşmenin ardından resmi açıklama olmaması e, gerçekten e, ilgi çekici. Dolayısıyla e, biz burada önümüzde bir Türkiye'nin e, bölgesinde zaten sağında sonunda ortasında kenarında her tarafta bir savaş e, hakimken e, savaşlar devam ederken yeni bir güçlü ve büyük PKK'yı tamamen o şeylerde e, bölgeyi temizleyecek ve artık hükümetin de mutabakatı sağlandığı e, bir e, durumdaysanız muhalefet de de bunu görüşmeyi e, isteyebilirsiniz. E, çünkü zaten muhalefetimiz de Türkiye dışındaki olaylarda kendi iradesini değil idaresi iradesi çerçevesinde olabileceğini belirten bir muhalefet lideri var. Dolayısıyla e, bu görüşmenin içerisinde yani bu madde, bu konu ne kadar yer aldı? Tabii ki altını çizmemiz gereken önemli bir husus. Türkiye'nin önümüzdeki aylarda e, geniş kapsamlı bir e, harekata, bölgesel bir e, çatışmaya, savaşa ne derseniz e, hazırlandığını da tespitini yapmak mümkün Cumhurbaşkanı'nın genel olarak mai başladım ve dışarı bakındım ve sağlanan bu tabakın içine baktığımızda. Şimdi Türkiye eee 2016'da 2017'de barış halkı harekâtını eee söktürdü. 2017'den 2020'ye kadar Suriye'de bunlar bahar kalkınma harekâtı yaptı. 2018'de zeytin dalı harekâtı yaptı. 2019'da barış günü harekâtı düzenlendi ve bunların sonunda Suriye sınırımız bizim genişledi. Tampon bölgelerimiz. Vardı. 2018'de de Diç'te kalkan harekatını Irak'tan Kuzey Irak'ta başladı ve bu harekatlarla devam eden pençe harekatları geldi aralarda ve burada Türkiye her iki tarafta da Suriye'de, Irak'ta askeri üsler kurdu ve Kuzey Irak'ta bilhassa birinci pençe harekatı 2019. Üç tane pençe harekatı var 2019'da iki tane pençe kartal harekatı var 2020. 2021'de yine Pençe Kartallar. Bunların isimleri de böyle. Sonra Pençe Yıldırım, Pençe silcek, Pençe Kilit. En son 2022'de iki tane Pençe Kilit var. Şimdi anlaşılıyor ki bu Pençe Harekatı Cumhurbaşkanı da söylüyor. Tamamlanacakmış ve bütünüyle bu bölge Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Kuvvetleri'yle birlikte de harekat yaparak yani ya da o koordinasyonu da hareket yaparak e, buranın e, tamamen e, PKK'lı unsurlardan temizlenmesi ile katledilen bir e, duruma getirilmesi deteniyor. E, zaten kara ve hava kuvvetleri e, sürekli harekatlıkta yapıyor bu bölgeye ama anlaşılan bu 30 e, kilometre 40 kilometrelik derinliği diyor Genelkurmay Başkanı. Ben şöyle kabaca bir hesap yaptım. Ee, yani bu bölge ne kadar bir alan demektir. Yani kabaca 40 kilometre derinlikte bir alana e, gireceksiniz, işgal demektir. 378 kilometre bizim bu Bu 15.120 kilometrelik bir alana e, kapsayacak demek oluyor. Yani sadece Kıbrıs Adası'nın 9.251 kilometre kararlı kapsadığını, Girit'in 8.261 olduğunu düşünürsek alanın ne kadar büyük olduğunu 15.120 km yani bu kabaca bir hesaplama ve sonuçta harekatın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Çünkü ilk, ilk defa Irak merkezi hükümetiyle bu konuda bir mutabakat sağlandığı görülüyor. Tabii Türkiye bütün bu saydığım harekatlar boyunca Ajansı'nın analizine göre Türk Silahlı Kuvvetleri 2018'den 2000, Haziran 2023'e Suriye ve Irak'ta e, Türk bölgelerinin çoğu 6000 hava saldırısı düzenlemiş. Kronos'a evet, göre de e, 2016-2018'de bu sayı e, şey, e, e, e, sivillerin ölümü 500'müş ama fazla civimin e, bunun hesaplanamayacağı da uluslararası örgütler tarafından söyleniyor. Sonuçta e, önümüzde e, Türkiye için ve bölgemiz için e, bir harekat, büyük bir harekat ve 23'te hayır yolu kullandı ama bunda da yani biz TSK'nın sınır ötesi harekat yapmasına karşı değiliz. Tez kere de geri alan bir unsur var. E, o da enteresan. Türkiye'de yabancı asker bulundurması, e, bulundurulması ifadesini kabul etmiyoruz demişlerdi. Bu, bu gerekçe de bu şekildeydi. Yani tez kereyi desteklediler ama e, bu nedenle. üst üste koyduğumuzda bir başka bir sorumuza dönersek işte böylesine bir hareket planlanıyor. Bunu açık açık da söylüyor yetkililer. Bunu karşın yani böyle bir Buna da özelim ana muhafet liderinin Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'de muharebetlerimizi yapıyoruz ama yurt dışına gittiğimizde Türkiye farkındır. sözleri bu. Şeye e, e, oturuyan bir sözlük oluyor. Dolayısıyla biz e, sonuçta e, bunu, bu soruyu sormak durumundayız. E, bu görüşmede e, yakın gelecekte olması olacağı söylenen bu hareketle ilgili e, görüşme e, görüşmenin içerisinde var mıydı e, bunu beklemekte e, basın olarak hakkımız olmalı değil mi? Evet, ben de bir iki şey ilave edeyim. İzninizle Murat Sabuncu T24'te bugün bir yazı kaleme almış bu konuda görüşmeler konusunda Tayyip Erdoğan'la AKP Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi üzerine Perşembe, geçen perşembe yapılan Erdoğan yeni bir Türklük sözleşmesiyle iktidarı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapsayan bir dayanak mı inşa etmek istiyor diye bir soru işareti başlığı var. Ama sizin dediğiniz mesela esas itibariyle Özgür Özel'in ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışında Türkiye partisiyiz noktasına yakından bakmak gerekiyor. Çünkü mevcut iktidarın en sorgulanamaz bilinemeyen icraatları Hicraatı yurt dışındakiler diyor. Mesela Suriye'den Somali'ye, Libya'ya, S-400'lerden F-35'lere kadar sorulması, sorgulanması, anlaşılması, kamuoyuna anlatılması gereken pek çok konu var. Milli meselelerde ne alınıp ne verildiği, ne kazanılıp ne kaybedildiği bilinmeli. diyor. Ama mesela bir de tabii her biri son derece önemli konular olan işte mesela Erdoğan'ın bir yandan ekonomide zaman kazanmaya çalışırken bir yandan da DEM Parti'yi Kürtleri yalnızlaştırmak istiyor olabileceğini söylüyor. Hesabuncu ve iki liderin baş başa yaptığı görüşmelerden sızanlar da geç, geçen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçe'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin takip ettiği toplumsal olay ve davalara ilişkin Basın toplantısındaki ana başlıklarda dikkate değer. Yani internet sitesinde de varmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Başlıklar şöyle. 1 Mayıs Çorlu tren katliamı, Cumartesi anneleri İSİAS Otel, o depremde skandal olan 10 Ekim GAR katliamı, Tahir Elçi suikastı, yaşlı hasta tutuklular. Bunların her biri son derece önemli konular. Bu hassasiyette önemli diyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Gezi davasını da Sinan Ateş cinayetini de takipte. Yalnız konuşmalarda, görüşmelerde, açıklamalarda altı kuvvetle çizilmeyen Kobani davası var. Pek çok Kürt siyasetçinin yıllardır tutuklu yargılandığı davada karar 16 Mayıs'ta açıklanacak. Karar öncesi ve sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı tavır da son derece önemli olacak diyor. Yani bayağı kritik bir dönemden sizin de altını çizdiğiniz gibi ben de ekledim bu Murat Sabuncu'nun Murat'ın geçen hafta ve bugün benim anlattıklarım birbirini zaten tamamlar mı hmm. ee, Türkiye önümüzdeki günlerde hem bu, bu olay bir de şunu ettiğim bu görüşme parti için güç dengeleri açısından ne ifade ediyor? Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk içinde göreceğiz biz bunu. Ee, ama bakın yani kuzeyde Ukrayna Rusya savaşıyor. Buna bir Batı Doğu Savaşı da diyebiliyoruz. Orta Doğu'da İsrail Gazze Savaşı soykırımı devam ediyor. İsrail, İran itişmesi, dalakması savaşması. Suriye, İsraille savaşmıştır. Suriye savaşıyor. İsrail'in Gümdan'a her an savaşın denileceğini konuşuyoruz zaten. Azerbaycan, Ermenistan. Basra körfezinde Güney Yemen, Sudan, Somalı çatışmaları devam ediyor. Türkiye, Türkiye barıktısında daha dün yine e, etkisini hale getirilen nereden babasının ülkeni gördüğüm iddiası olmayan Bakanlığı'nın biliyorsunuz e, öldülen e, PKK'lara etkisini hale getirme e, diye tanımlanıyor. O, her taraf bir ateş çemberi içerisinde. E, şimdi burada bu bölgede hani bu dediğim yani 40 kilometre derinlik ve 300 küsur sınırınız var. Bu muazzam bir alan demek yani. Bu alanda çatışma olacak demek. Her yerinde olmaz Bilmiyorum. Demişler. Ama ciddi bir e, insan karşı insan kayıplarına sebebiyet verebilecek ve aynı zamanda savaş harekat demek kamu hakemisi demek. Şimdi bütçe e, dahil kamu açıklarının işte, aşağı alayı ulaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Enflasyon almış yürümüş. İnsanlar e, kamu e, sosyal güvenlik sistemi çökmüş vaziyette. Emeklilerin hali belli. Açlık sınırının da bir emekli maaşı ile karşı karşıyalar. Ve kamu tasarruf tedbirlerini alacağız yani bir ekonomi maliye bakanı var. Bir bozulma başkanı yardımcısı var. Ha bugün, ha yarın kamu kasarlı servisleri ilan edilecek. Ee, ama bir türlü diyor Neden? Kamu kasarlı servisleri yapılınca işte, işte maliyet politikası tarafı tamamlanacakmış. Para politikası tamammış da. Evet ama işte burada bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Ee, i̇şte zam, zam yeterince zam veremiyoruz ama inliyor insanlar. Evet. Ne yapacağız buna? Ee, bunun için belediye gelirlerine yapılacak. Geçen hafta anlatmaya çalıştım. Yani Kamu tasarruf tedbirleri denince kur garantili mevduattan tasarruf edilmiyor, Zenginden alınmıyor bu ülkede. Yıllardır böyle. Ne yapılıyor? Hizmet kamu hizmeti verilecek yerlerde sağlıkta, eğitimde kısınçeye gidiliyor ve ücretlerde, emekli maaşlarında kesiliyor. Şimdi belediye gelirleri ne de tasarruf edecek. Ne demek belediye giderin el konulması ya da tasarruf edilmesi? gelirli belediyelerde iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinin tutulması demek. Yeterli hizmeti götürememesi demek. Yani diyorlar ki yani bu tutultu şeyinde dönen işte bu, bu belediyelerden yapılacakları tasarrufu emeklilere dağıtacaklarmış. Yani aslında tam şeytanca bir proje. Yani e, belediyelerin hizmet götürücü kaynağını işte emeklilere e, sadaka niyetini vermek. Dolayısıyla fakirden alıp zengine diye bir politikası yok bu iktidarın. Dolayısıyla sorgulanması gereken şeylerin başında, yani tam belediyelere, bu kadar da borçları var belediyelerin, bu borçların nasıl konsolide edileceği ve merkezi hükümetin belediyeleri aktıran gelirlerin kesilip kesilmeyeceği konusunda özgür özel. Nasıl bir yanıt aldı mesela? Dolayısıyla bütçe tasarrufu benimce yapılması camalar dedi. hiç dokunulmaz. Bugün ne yapıyoruz? Aksine kamu harcamalarında bu hareket demek muazzam bir para harcamak demektir. Yani şöyle sonuçta akla yoksunların maaşlarının, hizmetlerinin kesilmesi geliyor ama akla bile yoksunların harekete gönderilmesi geliyor. Bizim bu bir gerçeğimiz. Türkiye bakın 2024 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarına yani bizim bir ilk çeyrekte Merkezi yönetim bütçesi eee 2024'e göre %105 artmış. Şimdi çok kıvranıyorlar bu alanda tasarruf tedbirlerini yapmaya zenginden almadık demiş. o zaman nereye gidiyor? Silahlı silahlı kuvvetlerden de tasarruf yapıyorsun. O zaman geliyorsun elinde iktidar olan, belediyelerlikler olan CHP var. Onun kaynağını keseyim. On da şey olarak e, emeklilere dağıtayım. Yani e, yani etrafımız böyle kan atış ve ateş böyle bir e, harekatı bir gündeme e, başkanı tarafından getirilmiş olduğuna e, görüyoruz. Ve bu harekatın aretesinde de e, böyle bir görüşme oluyor. Böyle bir görüşmenin sonunda resmi açıklama yapılmıyor. Ve e, işte mesir mahzunu bal takası hediyeler Çaykin canları ya da işte can bardakları falan onlar konuşuyor. Ayrıca Erdoğan şey, özel Kılıçdaroğlu görüşmesinden de bir açıklama çıkmıyor ama Kılıçdaroğlu e, yazısıyla bu tavrını ortaya koyuyor. Yani durum böyle. Evet yani sürede bittiği gibi iki cümle ilave etmek istiyorum söylediklerinize. Bir tanesi her tarafta kan gölüne dönüştüren savaş ve Çatışma haberleri var dediniz ama merak etmeyin yılın sonuna doğru tamamen barış olacağını Azerbaycan ilan etmiş durumda. KOP-29 zirvesinin savaşan devletler arasında bir barış getireceğini açıkça söylemiş, ev sahipliği yapıyor. Barış, çok, kopu. barış kopu olacak demiş evet buna. Öbürü de gelir dağılımı adaletsizliği konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber var. Ünlü ekonomistlerden Gabriel Tukman yeni bir analiz yayınlamış ve 2018'de bir hesap yapmış Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyarderlerin çalışan Amerikalılar yani emekçi Amerikalılar i̇şçi, sınıfında, evet. işçi sınıfından Amerika Birleşik Devletleri'nin 250 yıllık yaklaşık tarihinde ilk defa daha düşük gelir daha düşük vergi ödediklerini işçi sınıfından daha düşük oranda vergi ödüyorlarmış Amerikalı milyarderler İşte o da o zamanda Türkiye'deki bu gelir dağılma adaletsizliğine bakınca Amerika'nın yanında solda sıfır kaldığında söyleyebiliriz ve sevinebiliriz. Hatice Türkiye'yi öldürdüğü bu bugün e, cari kapitalizmin yarattığı bir şey. Yani konuda zaten e, sistem için satçılar da, dahil olmak üzere e, işaret ettiler. E, zenginden alıp fakire vermeyince bu kapitalizmin dünyayı e, dünyaya getirdiği ortada. E, mesele buna karşı uluslararası e, bir e, dayanışma ve işaret nasıl olursa bu da hayatımız zaten. Evet. Kapitalizmin gezegeni kurtarmayacağı yolunda ay da ayrıntılı yazılar çıkıyor. Onları da konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Peki. Bitirdik süreyi. Çok Görüşmek teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.